Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim, ee, bugün Bakara suresinin birden beşe kadar ayet-i tefsirinde beraber olacağız. Önce her zamanki olduğu gibi e, hocamızdan bu sürenin manasını, e, okunuşunu e, dinleyelim sonra manası beraber olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ذالكا كتابنا ويفات به هدل والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنا رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يعطنون أولئك ولا هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون إن الذين كفروا Evet sevgili kardeşlerim şimdi bu e, Bakaran Suresi'nin e, Mus'abda elimizdeki Mus'abda ikinci olarak gelen süredir ve en üzül sıralamasında 87. sıralamadadır. Medine'de nazir olmuş. Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresidir. tamamı bir sebeb-i üzülü olması muhtemel değildir. Birçok sebebin üzülü var. Çünkü peyderpey ilmiştir. Bakara diye ismini 67'den 71'e kadar olan ayetteki anlatılan bir kıssadan dolayı. Yani Hz. Musa Aleyhisselam aracını ile İsrailoğullarına bir inek bakara e, kesmeleri emretilmiş. Onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek ve bir müddet sürüncemede bıraksalar da daha sonra kesmişlerdir. Öncelikle bu Bakara suresinin birden 5'e kadar olan ayeti kerimelerin konusu itibariyle bir biçimlük arz etmektedir. Bundan önceki sure Fatiha suresiydi ve Fatiha'da özet halinde neden bahsetti, neyi bahsetti derken, Ee, tevhidle Allah'a hamd diye özetleyebiliriz veyahut da e, işte bunun toplu adı hidayet nasıl olur kimler örnek alınması şeklinde özetlersek biz bunu yine tevhid esasında bir e, Fatiha'dan bahsederiz. Yani e, şirksiz hiçbir kul Allah'a yaklaşamaz. E, şirkle muhakkak Ee, insanlar Allah'tan çok uzaktır. Ee, şirk bulunan bir insanda Allah'a yakınlık mümkün olmayacaktır. Demek ki e, orada tevhidi bahsettiğini gördük. Burada neden bahsedecek? Burada öncelikle Allah'tan Cibril vasıtasıyla e, Peygamberimize gelen e, vahiy bir bütünle e, bizi davet ediyor ve ona E, dikkatimizi çektikten sonra yine bazı alimlere göre Elif La Mim'in manası budur. Her ne kadar Elif La Mim mukatta harflerden ise ve çoğu e, bunlar hakkında bilgi edilmese de kitabın e, başlangıcı itibariyle de böyle bir anlam taşımaktadır. Sonra Zalikel Kitabı bu kitap ya da şu kitap La Raybe Fihi kendisinde şüphe edilmemesi gerekir. Ee, ve o kitap aynı zamanda gelişişinin e, amacı bir denilir müttaki ya da e, kimlere e, şüphesiz bir kitaptır şeklinde anlayabiliriz. Bu durumda e, müttaki olan takva sahibi olan insanlara hidayet kaynağıdır. Burada hidayetin ne olduğuyla ilgili soruya yine Kur'an-ı Kerim'in e, bu sürenin E, ikinci üçüncü ayet-i kerimese baktığımızda gayb imana sahip ve ve yukîmûne s-salâ namazını kılan ve mîmâ râzâk lâhum yun fikûn Allah'ın onlara verdiklerinden infak eden diye zekattan başlayarak bütün infakın her türlüsüyle yardım eden, e, Allah için yardımlaşan insanlar sadaka verenler E, şeklinde özetleyebileceğimiz bir boyutu var. Burada imanın gaybi olan kısmı zaten imanın bütün e, şartları gaybi şartlardır. E, müşahedeye dayalı iman ya da öbür aleme kalmış bir iman iman olarak burada e, kastedilmemiştir. Burada kastedilen görmediğin halde imandır. Bir Ee, imanın şartları itibariyle neye iman edilmesi gerekenler itibariyle gaybî olduğunu anlıyoruz. İkincisi e, gaybî olan e, bir boyutta gaybî bir iman boyutunda imandan bahsettiğini anlıyoruz. Bir iman umdeleri itibariyle e, Allah'a görmediğine halde inanacak birliğine ve de Meleklerine görmediğin halde vahye e, ve diğer bütün imanın altı şartına inanmanın e, galbi oluşunu e, burada dikkatimizi çekmek gerekiyor. E, bu bayağı bir zor ve burada e, bir şahitlik, burada herhangi bir şekilde görme ve e, beş duyuyla test etme şeklinde bir iman değil. Bunlarsız bir iman, yani bu duruma efendim, e, olmadığını, buradaki imanın e, böyle bir teste muhtaç olmayan bir imandan bahsettiğini anlıyoruz. Sonra giren namazla ilgili, namaz birkaç manaya vardır. Dua, ibadet şeklinde olduğu gibi bir de e, vahyin bir bütününe de e, yerine getirme anlamında da kullanılabilir. Bu açıdan bütün emirleri Allah'ın sözlerini, emirlerini yerine getirme anlamında da anlayabildiğimiz gibi özelde ise ibadet olarak bildiğimiz namaz manasıdır ve bunu doğru kılmak, dost doğru kılma şeklinde anlaşılır. Sadece Kur'an'a inanmak ve ondan önceki gelen vahiyleri reddetmek veyahut da peygamberleri onlara gelen vahiyleri reddetme şeklindeki bir iman tasavvuru doğru olmayacağını ve bunu da burada açıklıyor. Yani dördüncü ayet-i kerimede vellezîne evet. yu'minûne bima unzile ileyke sana gelen vahye kitaba iman ve ma unzile ilmin kablike senden öncekilere iman senden önceki gelen peygamberlere gelen vahye iman onlara İnen kitaba iman ve bilahireti hün yu'minun ve ahiret gününe yakینی bir iman sahibi olmayı anlatıyor. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Yani takva nedir? Hidayet nedir sorusuna e, gaybi imanı tarif ettiğini görüyoruz. Ayrıca namazı dosdoğru kılmak ve sahip olduğu nimetleri fakirlerle paylaşma anlamında bir tarifle karşılaşıyoruz. Ve ayrıca yine peygamberimize gelen vahye kitaba ve ondan önceki peygamberlerin hepsine inanmak ve de ahiret gününe yakini görmediğin bir hakikat üzerine yakini bir iman sahibi olmayı hidayet yolu ve takva ehlinin yaptığı bir iş ve amel-i salih bunları böylece takva ehliyle bağlıyoruz. Tabii ki takva ehli olmak böyle bir şey. Ama ancak takva ehli olmayanlar böyle bir imana da sahip olamazlar. Hidayette olamazlar. Onların kitaba bağlılığı, inançları zayıf olduğu için de mümkün olmayacaktır. Tam manasıyla kitaba bağlı olan insanlar, vahye inanan insanlar elbette onun dediklerini gösterdiği şekilde inanmaya, gayb imana, namazı dosdoğru kılmaya, Allah'ın verdiklerini Allah'ın yolunda harcamaya sahip ve muktedir olurlar. Diğer peygamberleri, ona gelen vahyi de dış namazlar, asla onlara kötü sözde kullanılmazlar. Bu inanç bütünlüğüne sahip insanlar <gülüyor> ulaike ala hudemmir rabbihim, Rablerinden olan bir hidayet üzere olan bu insanlar <gülüyor> ve ulaike humül müflihun ve kurtuluş o, kurtuluşta olanlar kurtulmuş olanlar bunlardır diyor. Yani gerçek kurtuluş dünya ve ahiretteki mutluluk dinin amacı olduğuna göre burada e, gerçek dünyada da ahirette de mutlu olmanın adresi ve e, kimliği verilmiştir. Kimler gerçek manada dünyada da ahirette de mutlu olacak gaybi iman ile inanan vahide gösterilen doğruları yapan takva sahibi olan insanlardır. Kur'an-ı Kerim'i çok okuduğu halde takvası eksik olanların hidayeti bulamaması gayet tabidir. Namaz kılmadığı halde Kur'an'la meşgul olduğu halde onun Kur'an'a ve gösterdiklerinin doğru olup olmadığında inanaması inanamaması veya da burada problemi çıkması burada bizim için e, söz konusu olan mühim bir şeydir. Yani müminlerin çoğu her Kur'an'ı okuyan hidayete erecek diye düşündüğünde yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ancak Kur'an'ı okuyanların içerisinde takvası tam olanlar ve tam inananlar gaybe iman sahibi olanlar fakirleri hor görmeyen onlara mallarıyla, mülküyle, sahip olduklarıyla paylaşmaya hazır olanlar diğer peygamberlerin sevmek Hz. İbrahim'den sonra gelen gerek İshak Aleyhisselam gerekse İsmail Aleyhisselam'dan gelen bütün kaynaktaki ondan öncekileri gelen kitapları sahife halindeki kitap halindeki bütün vahyi kabullenmiş olması e, hidayete giden yolda mühim bir örnek mühim bir şarttır. Çoğu zaman bunu bir bütün olarak değerlendirmediğimizde bir kısım şeyleri kabul ederken bir kısım şeyleri de reddeden insanlara karşılaşırız. İşte bunların Rablerinden bir hidayetin eksik olduğunu ve kurtulamadıklarını görürüz. Kur'an okuduğu halde, namaz kıldığı halde, ibadetlerini yaptığı halde bir eksikliğin kendilerine olduğunun hissederler, bilirler ve sebebini başka yerlerde aramalarına lüzum yok. Önce tekrar yeniden Kur'an'a bakıp imanımızı sorgulamamız gerekmektedir sevgili kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresine hadis-i şeriflerinde ayrıca değer vermiştir. Ve Bakara suresine fazileti üzerine birçok rivayetler mevcuttur. Evlerinizin içinde Kur'an okumu yara, kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evde ürker ve uzaklaşır. Müslüm misafir bahsinde geçen bu hadis-i şeriftene Kur'an'ın evlerde okuntulması durumunda şeytan ve cin ve kötü şeylerin oradan gideceğini görüyoruz. Kur'an okuyunuz çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecek. İki nur Muma'nı yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyunuz. Çünkü onlar kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak, koruyacaktır. Bakara suresini okuyoruz çünkü ona sahip olmak bereket, terk etmekse hasret ve pişmanlık sebebidir. Ona sihirbazların güçleri yetmez bu rivayet Müslüm misafir bahsinde geçmektedir. Sevgili Kadişen Bakaran Suresinin sonundaki iki ayet her kim gece vakti okursa bu iki ayet o gece ona yeter. Buhari Fezail bahsinde geçen bu hadislerde de, yine Müslümanların e, Kur'an-ı Kerim ile meşgul olduğu zaman ne kadar faziletli iş yapmış olduğunu gösteriyor. sahabeden Hüseybe bin Hudayr bir gece hurma yığınının yanında Kur'an-ı Bakar suresini okuyordu. Okurken atı birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Hüseybe atın çocuğu Yahya bin Hüseybe çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında başının hizasında gökte ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğince semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Hüseyin Resulullah'a gelerek durumu anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan Bakara suresini okumaya devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumayı terk etti, ara verdi. Sabahleyin durumu Efendimiz aleyhissalatü ve bildirdiğinde şöyle buyurdular. Onlar seni dinlemeye gelmişler. Meleklerdi. Eğer okumaya devam etseyin sabah oluncaya kadar onları herkes görecekti, kendilerini halktan gizlemeyecek ve gizleyemeyecek durumda yoğun olacaktı. Nüslim misafir bahsinde geçen bu rivayetlerine, Kur'an-ı Kerim ile meşgul olmanın bereketini ve rahmetini, rahmete vesile olduğunu görüyoruz. Birinci ayette geçen Elif-Lamim üzerine, genelde bütün tefsirlerine bir mana verilmez. Ancak bazı alimler Elif ve Lam, mimin Allah tarafından gönderilen Cibril vasıtasıyla gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahyin bir e, kısaltılmış ismidir şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Bu kitabın kendisinde şüphe olunmayacak bir gerçek olduğunu hatta meydan okuduğunu görüyoruz. yani hadi eğer biriniz bunun benzeri bir şey yapmaya kadirse getirsin ve de buna ciddi ve samimi yaklaşan insanlara saygılı ve hem kendisine hem de muhatabına saygılı kişilerin Kur'an'dan ve tesiri altına gireceğini, ondan nasibinin olacağını anlıyoruz. Ama ciddi olmayan, ciddi yaklaşmayan felsefik yaklaşımlarla soru ve sorgulama içerisinde olan, şüpheler içerisinde olan insanlar önce bunu bırakmaya davet ediyor. Yani önce bu şekilde yaklaşmayı bırakın ki Kur'an'dan istifade edersiniz. İman ederim ancak görürsem, kafa gözüyle görmeye bağlı, duymaya bağlı ve beş duyuyla tespite dayalı bir imandan hareketle yaklaşırsanız Kur'an'dan nasibiniz olmaz, vahyi anlayamazsınız demektir. yine namaz ve dinin bir bütün emirlerini yerine getirmekten bunlar birinci olmazsa olmaz şartlardandır. Bir kısım peygamber ve bir kısım kitapları kabul edip diğerlerini reddeden bir iman türünün ahirette yakini bir imana sahip olmayan iman sahiplerinin kurtuluşa eremeyeceğini 5. ayet-i kerimede gerçek kurtuluşun Allah tarafından kendilerine hidayet verilen insanların bu gösterilen güzelliklere sahip insanlar olduğunu anlatarak söylemiştir gerçek iflah olan kurtulan, dünya ve ahiret mutluluğuna eren insanlar odur ki Kur'an'a şekli şüphesiz vahi ilahi diye yaklaşır ve takva sahibidir hidayeti arzu eder gayb iman sahibidir namazını dost doğru kılar Allah'ın huzurunda Allah'ı görür gibi kılar ve fakirleri, miskinleri, yoksulları görür gözetir, sadaklar fitresini verir. Allah'a ait inancı o boyuttadır ki bütün peygamberlere gönderdiği vahiylerin bütününe inanır, peygamberlerin hepsini kabul eder, birini diğerinden ayırt etmez. Ahirete olan yakini imanları da onların hazinesidir. Bu açıdan baktığımızda imanın nasıl olması gerektiğini, takvanın nasıl olması gerektiğini, hidayetin ne olduğunu bize açıklayan bu 5 ayet bizim için Bakara suresinin ilk başlangıcında gelmiş olması da ayrıca bir manidardır. Sevgili Kardeşim, Kur'an ile haşir neşri olalım, feyiz ve bereketle dört olalım, imanımızı güçlü kılalım, dileğiyle Allaha emanet olun senemek